Mehveş Evin ve Serkan Ocak 94.9 Açık Radyo'dan Ekonomi Ekoloji Programı'ndan herkese merhaba. Bu aralar gündemimizde COP22 Marrakeş'te devam eden Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı. E, yerinde izleyen e, çeşitli aktivist, akademisyen, gazeteci arkadaşlarımızla e, bu konuyu ele alıyoruz. Geçen hafta Ekoloji Kolektifinden Arif Cem Gündoğan'la konuşmuştuk gelişmeleri. E, bu haftada aslında ayın 18 itibariyle sona e, ermesi gerekiyor. E, uzatma olacak mı? bilemiyoruz? Paris anlaşması üzerinde nasıl uygulanacağı ile ilgili toplantılar devam ediyor. E, bu haftada daha geniş bir şekilde ele almak istedik ve, Ekonomi Ekoloji Programı ve Açık Radyo'nun yeni genç programlarından bir tanesi olan Yeşil Bülteni birleştirerek bir saatlik bir Marakesh COP22 gündemi konuşalım istedik. Ee, şimdi belki e, şeylerimiz e, konuklarımız olacak programda e, her boyutuyla ele alacağız ama belki konuğumuza bağlanmadan önce bir iki sözde siz etmek isterseniz. Tamam Mevveş, ee, günaydın <gülüyor> herkese. E, Marakeş'te tabi geçen hafta Trump'ın e, başkan seçilmesi e, Marrakeş'i de e, COP22'yi de epey bir sarstı. Ee, ...işte ne olacak bundan sonra Amerika'nın politikası e, türünden e, tartışmalar oldu. Fakat buna rağmen e, enteresan gelişmeler oluyor. Yani Trump gölgeli de ama hı hı. E, önemli e, haberler de e, olduğu söyleniyor. Mesela nedir? E, i̇şte mesela Avustralya dünyanın en büyük e, kömür e, santrallerine sahip olan ülkelerinden biri... ...resmen anlaşmayı e, kabul etti... Ee, Endonezya ve Kolombiya ile ilgili enteresan bir şey var. Ee, onlar orman korumayla ilgili yeni önlemler alacaklarını... ...hatta Endonezya bir moratoryumdan bahsediyor, ee, açıkladılar. Kolombiya'da bir de çok enteresan barış süreci var. Barış süreci ile iklim değişikliğini Hı -hı. birlikte... ...çünkü e, e, yerel halkın e, kaybettiği toprakları geri almasıyla ilgili... Ee, ...bir bölümü de var, Barış Çok Anlaşması'nın. Çok önemli bu ve, konu. Ve bu da birlikte konuşuldu. Hı hı. E, ayrıca şöyle bir şey de var mesela, dedikodular... E, <gülüyor> ...Almanya e, 2050 iklim planını erteledi... ...ve bunda kömür lobisinin etkili olduğu söyleniyor. Hı hı. E, ve bu arada da bir başka daha önemli gündem var. Sağlık tehditlerinin iklim değişikliğine bağlı olarak... Ee, çok önemli e, bir tartışma şeyi olarak daha e, büyük bir yer edindi e, COP22'de. E, Hu açıklaması Dünya Sağlık Örgütü e, Marrakeş Temsilciliği'nin açıklamasına göre 12,5 milyon insan çevresel faktörler, e, iklim değişikliğinden kaynaklanan çevresel faktörler yüzünden e, ölüm ...le karşı karşıya ölüyor yani... ...dünya evet, en evet. Evet. Bir de... ...son olarak e, Afrika'da... E, ...ki gelişmemiş ülkeler... E, ...diye... E, ...bakarız hep... ...yenilebilir enerji alanında... E, ...bir atak söz konusu. Evet. Evet Utku sen? Evet. E, <gülüyor> bütün dinleyenlere... ...merhaba diyeyim ben de. 11'de... ...yayında olur Yeşilbüten... ...normal şartlarda ama... ...bir özel yayınla karşınızdayız bugün... O özel yayında da Marrakeş'i konuşacağız. Gerek Perin Cegiz, gerek Mehveşev'in durumu özetlediler. Dün e, Sayın Bakan Mehmet Özaseki de Marrakeş'teydi. Orada temaslarda bulundu. E, neler oldu neler söyledi bir konuşma da yaptı e, toplantıda. Bunların hepsini de sanıyorum bize zaten aktaracak e, birazdan Hı -hı. bağlanacak evet, konuklarımız konumuz. orada. Evet konuklarımızdan bir tanesi hatta. Hatta Hattımızda hemen de şu anda. Evet, evet Özlem Katı Söz, İklim Ağı ve Tema Vakfı Çevre Politikaları e, bölümünden aslında Açık Radyo'nun dinleyicilerinin de e, tanıdık olduğu bir isim. Daha önce e, Tema Vakfının Yeşil Dalga programından. Özlem hatta e, sanıyorum Özlem Merhaba. Merhabalar, günaydın. Günaydın. Ya, biz ufak bir girizgah yaptık. Ee, İklima'nın <gülüyor> sanıyorum Marrakeş'te COP22 toplantıları esnasında da bir etkinliği, bir daveti oldu. Bir toplantısı bugün mü gerçekleşiyor? Evet. Belki istersen bu yan etkinlikten biraz bahsederek başlayabiliriz. Tabii ki. Etkinlik dündü, yan etkinlik. Hı -hı. Türkiye standında yapılan bir yan etkinlikti. İki raporun sunumu vardı etkinlikte. New Climate Institute'un hazırladığı Climate Action Network Avrupa ile beraber hazırladığı iklim Türkiye'nin iklim eylemine geçişini getireceği faydalarla ilgili bir sunum oldu. Sonrasında da WWF Türkiye ve e yaptığı bir çalışma sonuçları sunuldu. orada da daha e, kömürlü termik santrallerin assets, e, yani e, bu iklim e, hareketine iklim e, anlaşmasına müzakeresine geçişle beraber e, kullanılamayacak varlıklar haline gelmesiyle aslında Türkiye'nin üzerine nasıl bir risk, e, yük oluşturduğunu nasıl bir risk oluşturduğunu e, gösteren bir çalışmaydı. Yani aslında etkinlik özet olarak ee, iklim, e, hareketine, i̇klim hareketine Türkiye'nin iklim hareketine başlamasının faydaları ve başlamamasının zararlarını ortaya koyan bir e, etkinlik oldu. Moderasyonunu Semra e, e, Celit Mazum hocamız yaptı. Birazdan hmm. kendisiyle de hmm. bağlanacaksınız Evet. E, sanırım oldukça hani, ilginç e, veriler de ortaya kondu bu raporlar aracılığıyla e, ciddi anlamda işte hem e, yeşil istihdam yaratması hem e, sağlık risklerini ortadan kaldırması hem de e, fosil yakıt e, bağımlılığını azaltmasıyla aslında ciddi faydalar elde edebileceğini Türkiye'nin e, rakamlarla ortaya konuldu. Hani biliyorsunuz bizim bu kömür meselemizin e, asıl hani motivasyon arkasındaki nedeni e, hani enerjide dışa bağımlıyız e, ithalatımızın maliyeti çok yüksek e, gibi hani gerekçelerdir bu yapılan çalışmalardan yarar çalışmasına, yan fayda çalışmasında yıllık 23 milyar dolarlık bir faydanın sağlanacağını, fosil yakıt bağımlılığının azalmasıyla ortaya konuldu. Bu ilginçti. Diğer yandan da bu asset, yükümlenilmiş varlıklar anlamında yapılan çalışmada da Türkiye'nin 2016-2026 aralığında mevcut kömür santrallerinin 10, 17 milyar dolarlık bir e, mali risk e, yarattığını ortaya koyuyor. Bu açıdan bence bu iki çalışma e, ilginç oldu. Tam da hani, Türkiye delegasyonunun e, standında yerinde bunların sunulmasının iyi ve anlamlı olduğunu düşünüyorum. Özlem belki Aslında. çok kısa birkaç değinebilir misin? Neden böyle bir mali risk oluşturuyor kömür yatırımları ve neden ee. kömürden vazgeçmek ekstra bir katkı sağlıyor ekonomiye? Kısa belki bir iki cümleyle paylaşırsak dinleyenlerle. Tabii ki. Şimdi e, siz de biliyorsunuz bilim diyor ki iklim değişikliğiyle mücadele etmek için kömürün yer altında kalması gerekiyor. Bizim hani gerçekten yani bir buçuk derece hedefine ulaşmamız için kömürü tamamen hayatımızdan çıkarmamız gerekiyor e, diyor. Dolayısıyla e, bu sözü biz de hani iklim eylemine geçeceğiz sözünü verdiğimiz an bütün hani küresel anlamda bu kararın verilmesiyle beraber bizim de vermemizle beraber bu elimizdeki kömür yatırımları atıl hale gelecek, yani artık kullanılamaz hale gelecek iklime etkisinden dolayı. Dolayısıyla bu da yani bu mevcut kömür santrallerinin kullanılamaz olması da bunlara şu ana kadar yaptığımız yatırımların aslında boşa çıkması demek. Yani Türkiye Tabii kömürden vazgeçerse değil. eğer öyle olacak. <gülüyor> <gülüyor> Umuyoruz vazgeçecek. Evet. Belki bu noktada yani hani küresel küresel hedefler bunu bize bir noktada dayatacak. Yani hani kömürün ekonomisinin de aslında gittikçe eee hani düştüğünü, kömüre yatırım yapmanın maliyetlerinin arttığını, işte dışsallıkların da hesaba katıldığında aslında kömürün ucuz bir elektrik üretme biçimi olmadığı anlaşıldığında ...zaten bu yatırımlar açığa yani atılı hale gelecek. Evet, peki ben şunu sormak istiyorum. Biraz genel bir soru olacak Özlem ama... ...bu ekonomilerde dönüşüm başladı. iklim değişikliğine bağlı olarak yatırımlar, alınan önlemler... ...bu deniyor devamlı olarak COP22 ile ilgili. Özellikle iş dünyasının yatırımlarıyla ilgili yaptığı yeni kararlar. Bu ne kadar samimi? Ee, gerçekten Ümit veren adımlar görüyor musunuz açıklamalar e, raporlar sizin orada gördükleriniz nedir? Ee, aslında e, tam da bununla ilgili bir yan etkinlik vardı e, Hı -hı. pop 22'de. Kömür, daha doğrusu fosil yakıt e, lobicilerinin e, bir takım hani böyle sivil toplum, dernek, iş örgütü e, böyle şeyinde şemsiyesi altında gelip e, aslında müzakerelere e, dahil olup onları etkilediğine dair e, bir takım böyle şikayetlerini ileten böyle networklerin, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri olmuştu. Şöyle ki, biz benim hani katıldığım birkaç seyrettiğim birkaç yan etkinlikte bu dediğim iş dünyasının derneklerinin yaptığı çalışmalarda daha çok işte karbon tutma, depolama sistemleri üzerine, hani bunların ne kadar aslında iklim eyleminin göbeğinde bir şey olduğunu çözüm olduğunu gösteren, bulunsuz bir aslında iklim değişikliğiyle mücadele olamayacağını anlatan bir takım yan etkinlikler vardır. Dolayısıyla o samimiyet niyet <gülüyor> yani iş dünyası için iklim değişikliği bir aslında iş fırsatı ve ekonomik fırsat. Hep öyle nansıtıyorlar evet, evet. yani. yani Gerçekten bir hani iklim değişikliğiyle mücadele benimsemişler mi? Açıkçası ben öyle görmedim. Belki aslında Trump etkisi diyebiliriz buna. Yani Trump'ın çok ciddi bir fosil yakıt e, enerjilerini destekleyen birisi olduğu düşünülünce e, belki bu fosil yakıt lobilerinin de cesaretlendirmiş olabilir e, bu yeni durum ve bu toplantılara gelip bu kadar açıklıkla bunları ifade etmiş olabilirler. Tramponomix mi diyorlar artık ekonomikonomixi diye değil mi? <gülüyor> Vallahi çevirip, çok enteresan yeni bir şey geliyor yeni gibi. Yeni şeyler var yani Trump'la birlikte üretilmiş yeni e, tanımlar var bu bu yeni dönemde onları çok duyacağız herhalde belki bir kısa e, Türkiye'den bahsetmişken yani bu Mehmet Özhaseki'nin de söylemiş olduğu bu yani iklim değişikliğine uyum çalışmalarına Türkiye'nin yardım olmadan asla yapamayacağı ile ilgili cümlesine belki ufak bir vurgu yapabiliriz. Türkiye hala özel şartlarını öne sürerek yeşil İklim fonundan pay almak için çabalıyor. Belki bu pozisyonun orada nasıl değerlendirildiği ile ilgili insanların bunu nasıl ...gözlediğiyle ilgili birkaç şey paylaşabiliriz. Şöyle, bunlar tabii biraz daha informal çalışma grupları dedikleri... ...kapalı kapılar ardında tartışılan ya da ikili görüşmeler düzeyinde kalan aslında bir şey konuşmalar ve görüşmeler oldu. O yüzden hani biz de sonuçları biraz hani ikinci ağızdan, ya görüşme içeriklerini hı hı. biraz ikinci ağızdan öğrendik diyebilirim. O yüzden hani aslında çok da kesin bir şey söyleyemem ama e, genel olarak işte Paris'i onaylamayan Türkiye'nin bu e, talebine çok da sıcak bakılmadığını hı hı. biz e, duyduk zaten hani iki, ilk günde Türkiye hani bu talebiyle beraber günün fosili ödülünü de aldı siz de takip etmişsinizdir evet. e, hem e, yani hani Paris'te onaylamayıp hem de bu finansmanla açıkça aslında e, şeffaf bir şekilde ne yapacağını söylemeden buna buna dair bir plan programı olmadan e, finans talep etmesi e, günün fosiline layık e, görülmesine e, sebep oldu yani dediğim gibi daha ikili görüşmeler e, olarak yani ikili görüşmelerde bu finans taleplerini e, ne aslında yanıt e, aramaya çalıştı Türkiye delegasyonu e, çok da olumlu karşılanmadığına e, dair duyumlar aldık ama bunu e, sonuçta göreceğiz görecez evet. diye düşünüyordum. Peki. Özellikleler yani biterken görecez. Tamam. Özlem çok teşekkür ediyoruz verdiğin bilgiler için. Mesela. Önümüzdeki ben günlerde gene e, senin sesini duymak isteriz programlarımızda. Kolay Peki. gelsin. Çok teşekkür ederim kolay gelsin hoşçakalın. Şimdi başka bir konuğumuz daha olacak. Hatta sanıyorum kendisi. Öyle mi? Doçent günaydın. doktor, günaydın. Merhaba. Hemen bir anons edeyim. <gülüyor> Kiminle devam edeceğiz. Doçent doktor Semra Celit Mazlum, İklim Ağı ve Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Araştırma Uygulama Merkezi'nden. Hocam günaydın. <gülüyor> günaydın Pelin Merhabalar, hoş geldiniz Semra Celit Mazlum. Hoş bulduk. Güzel. Açık adı, hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şurada kaldığımız yerden devam edelim. Mehmet Öztasekin'e Sayın bakanım bir tweetini açmıştım. İklim Değişikliği Konferansı'nda dün yaptığı konuşmada söylediklerinden biri de değindiği konulardan biri. Tweet etmekle de altını çizmiş. Suriye'de ve Akdeniz'de yaşanan insanlık dramına Avrupa'nın duyarsızlığına dikkat çektik diyor Sayın Bakan. Az önce... Özlem Katı Söz'ün de kaldığı yerden belki hem ÖSES 2'nin dünkü konuşması hem Türkiye'nin taleplerinin nasıl yankı bulduğu. Çünkü Türkiye açık ki Paris'i onaylamamız için de e, bizim iklim fonundan yararlanmamız olum yani iklim fonundan yararlanmamız Paris'i onaylamamızı sağlar diyor aslında açıkça Türkiye hmm. bir taraftan hmm. sanıyorum. Böyle bir e, pazarlık yürütüyor sanıyorum orada. Nasıl gidiyor o konu? Sizde eminim katılıyor ve görüşüyorsunuzdur Türkiye Delegasyonu'ndan insanlarla. Özlem'in in de aktardığı gibi gayri resmi danışma süreci içinde yürüdüğümden yalnızca Türkiye'nin konusu değil, diğer pek çok başlıkta daha önceki şeylerde koplarda olduğu gibi bütün müzakereleri açıklığıyla izlemek mümkün olmuyor. Dediğiniz gibi ikinci elden ve heyet üyeleriyle yaptığımız ...görüşmelerde bunu takip edebiliyoruz. Fakat... tek bir imsel tablo olduğunu söyleyemeyiz. Türkiye'nin talebinin... ...Marekeş'te sonuçlanması açısından. Bunun çeşitli nedenleri var. Dediğiniz gibi Türkiye Parti Anlaşması... ...onayı ve uygulamasını... ...iklim finansmanından... ...yani rejim altındaki iklim finansmanından... ...yararlanma koşuluna bağlamış görünüyor. Ama daha ciddi bir şey var Pozisyon değişikliği var burada Ben hani biraz ona da dikkat çekmek isterim Şimdiye kadar bu dilimize Pelesenk olan özel koşullar şeyi, Durumu üzerine Kurulmuş olan müzakere pozisyonu Sanki Marrakeş'te biraz değişmiş Türkiye şimdiye kadar Bu özel koşulları nedeniyle finansına Kaç? Erişim istiyordu Fakat şimdi burada Bakan da dile getirdi dün akşam ee, gelişmekte olan ülke olarak sınıflandırılmak istiyor Türkiye. Ya Bu çok büyük bir pozisyon değişikliği aslında. Ee, yani biliyorsunuz sözleşme gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeleri eklere, e, ekler içinde e, sınıflandırıp ayırmış yükümlülükleri ve e, kullanabilecekleri olan, olanakları buna göre düzenlemişti. Ve Türkiye'de daha önceki Marrakeş'te yani 2001'de ek 2'den çıkmıştı. Ee, onun üzerine de Marrakeş Kararına dayalı olarak yıllardır yani 15 senedir özel koşullar üzerinden e, müzakere ediyordu. Burada açıkça gelişmekte olan ülke olarak sınıflandırma talebi söz konusu. E, bu rejim açısından sıkıntı yaratacak olan bir talep Yani bu artık Paris'le birlikte yeni bir aşamaya geçmiş eklerin işlevinin büyük ölçüde e, belirsizleşmiş hatta kayıp hale gelmiş olduğu bir yeni düzen içinde. Türkiye'nin böyle bir yeni sınıflandırma talebi... E, ...beklentisinin karşılanmasını biraz daha güçleştiriyor bence aslında. Semra Hanım, Çin Türkiye'yi biraz konuştuk. Başka ekleyeceğiniz bir şey varsa da bu konuda ekleyin lütfen. Çünkü yavaş yavaş toparlamamız da lazım. Ama sizden şunu rica edeceğiz. Oradaki belli başlı başlıklar önemli dinleyicilerimizi iletmek istediğiniz belli başlı başlıklar nedir? Bunlardan bir tanesi mütakerre gündemi ilgili şeye kadar anlaşmanın uygulama döneminin başlayışına kadar yapılacak düzenlemelerle ilgili bu Paris, Paris anlaşmasının karar organı olan CME'nin ne zaman toplanıp ne yapacağı hakkında birkaç şey söyleyeyim isterseniz. Evet. Şimdi erken beklendiğinden erken yürürlüğe girince karar organı da oluşmuş oldu. Paris anlaşması'nın hani bu çok önemli bir şey bundan sonra Paris ile ilgili ne yapılacaksa aslında bu karar organı tarafından e, belirlenecek, kararlaştırılacak. Ama şöyle bir açmaz çıktı e, tarafların karşısına. Bu kadar erken toplanınca karar organı e, bu iş planı nasıl sonuçlandırılacak? E, normalde yani bu sene açılması ve e, Paris ile ilgili bütün konuların orada görüşülmesi gerekiyordu ama e, bu bazı taraflı... yani taraf olmayan ülkelerin bu sürece katılamaması anlamına geleceğinden Ertelenmesine yol açıyor Dolayısıyla Paris Kararıyla kurulmuş olan Geçici organ bu çalışmaları Sürdürecek Paris karar organı gelecek sene Yani taraflar arasında anlaşmazlık var 2017'de açılsın mı Açılmasın mı 2018'de mi açılsın diye Büyük ihtimalle 2018'de Özlü görüşme yapabileceği Oturumunu açacak Bu karar organı Ama o zaman da şöyle bir sıkıntı olacak Bütün kararlar 2018'de Kabul etmek durumunda kalacak. Bu hani şu açıdan sıkıntılı biliyorsunuz bir kolaylaştırıcı diyalog kurdu Paris Anlaşması aynı zamanda. Evet. 2018'de hem bir buçuk derece hedefinin nasıl hayata geçirileceği hem de Paris altında verilen hedeflerin yükseltilmesiyle ilgili nasıl bir süreç izleneceğine dair bir süreç takip edilecek. Yani bir oturum olacak. O zaten kendi başına çok ağır ve çok önemli bir konu. Bu taraftan Paris'in öteki kararları da 2018'de kuluza gelecek şekilde karar organı çalışırsa çok yüklü bir gündem olacak. Tabi buna bir de şey eklemek lazım. Polonya'da yapılacak olması yine 2018 taraflar konferansının hani kömür ülkesinde Paris anlaşmasının hedeflerini yükseltmek gibi bir gündem. Çünkü ev sahibi ülke hani, e, istesek de istemesek de belirleyici oluyor konferansın gündemi üzerinde. Hani bunun bir örneğini burada görüyoruz Marrakeş'te. E, KOP başkanının kendi inisiyetiyle bir işte çağrı hazırlamış olması çok büyük tepki çekti birçok ülke e, açısından. Şeyde de Polonya'da da böyle bir e, sorun çıkabilir e, karşımıza. E, onun yanında dün, hani belki onu da konuşmuşsunuzdur. E, uzun, erimli, e, düşük emisyonlu kalkınma stratejileri açıklandı iki tane bu da Paris anlaşmasının hükümlerinden bir tanesi bir zorun olup değil bunu yapmaya çağırıyor tarafları ve 2020'ye kadar da Paris e alınan karar gereği de 2020'ye kadar tarafların bunu yapması bekleniyor Kuzey Amerika bir ön almış oldu bu konuda Hani Trump etkisini bir tarafa bırakırsak eğer hı hı. aslında yani niyetin, niyetli olduğunu, kararlı olduğunu göstermeye çalışıyor şu anda Obama yönetimi. Evet. 2050'ye kadar 2005'e göre %80 emisyonları azaltma hedefi açık da Amerika. Meksika gelişmekte olan ülkeler içindeki en ilerici ülke olarak biliyoruz. 2020 pardon 2050'ye kadar %50 azaltım 2000, 2000 yılına göre. Kanada'nın da galiba bir şeyin planına söz konusu olacak burada. Dolayısıyla nün gündemi biraz Kuzey Amerika oluşturdu. Kerin'in konuşması da buna katkı yaptı zaten. Evet, evet. Bu Türkiye açısından önemli bir sinyal. Yani Paris anlaşmasını onaylama niyeti içinde olan bir ülkenin bu hazırlığı da yapması lazım. Yani düşük emisyonu ya da düşük karbonlu uzun yerimli kalkınma stratejisi hazırlamaya başlaması lazım. Bu kalkıma planı yapan bir ülke açısından daha kolay yani plana entegre etmek söz konusu olabilir. Vaktimiz varsa iki şey daha söylemek isterim. Kısaca, buyurun, buyurun. Çok kısaca evet. alabilirsek. Tamam. Bu hani insan hakları geçen sene Paris başlangıç bölümüne girdi. Yavaş yavaş hani bunun yansımalarını da göreceğiz gibi görünüyor önümüzdeki yıllarda. Örneğin kapasite geliştirme programı Az geçmiş ülkeler açısından çok önemli bir şeydi fon kaynağı bu. Bu programın içine insan haklarına uygun olarak kapasite geliştirme desteği verilmesi tüpme eklendi. Hı. Hani bundan sonraki bütün şeyler açısından faresin altındaki başlıklar açısından böyle bir yansıması olacağının işareti gibi görebilirsin, hani yimser bir beklentiyle. Hı. Ama hani etkisini ölçmek mümkün olmamakla birlikte bir adım. Evet. Aynı zamanda toplumsal cinsiyet başlığı da bir hani eylem planı kabul ediliyor burada. Hı hı. bu da devam eden bir süreçti. Türkiye'nin iklim politikasını hani Paris hedefinden onaylama sürecinden bağımsız olarak hem toplumsallaştırırken hem de hani daha geniş bir şeyin içine eee ekonomi programının insan haklarını ve toplumsal cinsiyet başlıklarını da mutlaka dahil etme gereğini gösteriyor bize bu gelişmeler. Rejim rejimle etkileşimini sürdürmesi açısından. Evet hocam, çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Daha önümüzdeki günlerde bu e, COP etkisini konuşmaya devam edeceğiz. Yayınlarımıza yine sizi de bekleriz. E, teşekkür ediyoruz ve kolaylıklar diliyoruz Marrakeş'teki görüşmeler e, açısından. Teşekkürler, Teşekkürler. Teşekkürler. Evet, şimdi e, konumuza özel olarak Fassı bir sanatçı e, Marrakeş özel yayında Malika Zarra No Borders. It's in the life of another world It's in the life of another world Altyazı Helalab, Helalab, Helalab, Helalab, Helalab, Helalab, Helalab, Helalab, Helalab, Helalab, Helalab, Helalab, Helalab, Helalab, Helalab,